Şimdi şöyle bir şey var, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in e, muhafaza edileceği, Cenab-ı Hak tarafından koruma altına alındığı ifade buyurulmuş. Biz buradan Kur'an dışında başka hiçbir şeyin korunmadığı neticesini kendimiz çıkarıyoruz. Kur'an böyle bir şey söylemiyor ki. Yani Ke gene az önce söylediğimiz şey oluyor aslında kendi hevamızı esas alıyoruz onun, onun üzerine yeni hükümler bina ediyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an'ı koruyacağını vaat etmiş. A'menna ve seddakna. Bu Kur'an dışında başka hiçbir şeyi korumadığını mı gösteriyor? Şimdi orayı iddia de bu resim ayeti ve keçinin yemesi konuşuyoruz. Bu Kur'an değil ki ama hayır hiç alakası yok. Yani ona Kur'an ayeti desek bile ki bunu defalarca açıkladım ben. Biz ona Kur'an ayeti desek bile metni neskedilmiş bir şey olduğu için bizim için o artık Kur'an ayeti değil. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a önce indirilmiş, ezberletilmiş, sonra da unutturulmuş ayetleri var mı? Var. Nereye gitti bunlar? Yani soruyor muyuz hiç mesela biz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş Kur'an olarak ezberletilmiş, sonra da unutturulmuş ayetler var. Bunlar ne oldu, nereye gitti? Ayet var, senukri'uke felâ tensa maşa Allah. Biz bu Kur'an'ı sana okutacağız, unutmayacaksın. Allah'ın unutmanı diledikleri müstesna. Yani dolayısıyla biz o ayetleri sormuyoruz. Bu unutturulmuş ayetler ne oldu, nereye gitti, keçi mi yedi, yağmur mu yağdı, deprem mi, sel mi, yangın mı, ne oldu? Çünkü bizim için o, o önemli değil. O metni Kur'an değil bizim için. Bizim için bir şey ifade etmiyor. Eğer o e, rejim ayeti diyeceksek ona, o bir ayet idi diyeceksek, o da unutturulmuş Efendimiz'e unutturulmuş ayetlerden birisidir. Dolayısıyla bizim için onun akıbetinin ne olduğu hiç önemli değil. O Kur'an'ın korunmadığına bir delil yapılamaz. Hı. Çünkü o Kur'an değil. Artık bizim için Kur'an değil. Kaldı ki önemli bir kesimi alimlerin diyorlar ki bu ayet değil. Bu sünnetle sabit bir hüküm, buna ayet denmesi bazı rivayetlerde, sahabeden gelen bazı nakillerde buna ayet denmiş olması Allah'ın indirdiği bir hükümdür anlamına gelir diyorlar. Yoksa bu Kur'an ayetleri zımnında bir ayet demek değildir. İmam Bukhari'nin sahihinde yer alan tekrarlarıyla birlikte 9 bin küsur rivayet var. Bu rivayetin her bir kelimesini İmam Bukhari tekeffül etmiş mi etmemiş. Biz sahih-i buhari'de bilhassa şevahit babından yer almış bir takım zayıf rivayetleri bulunduğunu söylüyoruz. Bu işin erbabı bunu biliyor zaten. Kitabın aslını, usulünü teşkil edenler dışında şevahit bakımından, başka rivayetleri takviye için bunlar sevk edilir. Şevahit ya da itibar diyoruz biz bunlara, bir hadis alimi bir kitabında bir hadis nakleder, sonra onu takviye için başka bir hadis daha nakleder. İşte bu ikinci hadis zayıf olabilir. de Müslim'de de bu tarz rivayetler vardır. Ama bu iki kitabın usulü, aslı, esas omurgasını teşkil eden rivayetler arasında zayıf yoktur. Bir kimsenin böyle demesi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bize kadar korunmuş gelmiş bir birikimin, bir müktesebatın olduğunu ifade eder. Bu niye bizi rahatsız etsin ki? Bundan rahatsız olacaksa, Yahudiler, Hristiyanlar rahatsız olsun. Efendimizden bize korunarak gelmiş onun sözleri, fiilleri, takrirleri, sünneti... Bu bizim için iftar vesilesidir. <gülüyor> yani ben bunu anlamıyorum, niye rahatsız oluyorlar bundan? Ha bu niye şirk olsun bir de, yani bu niye şirk olsun, Cenab-ı Hak ben Kur'an dışında başka hiçbir şeyi muhafaza etmedim buyurmamış ki. Ben Kur'an'ı muhafaza edeceğim buyurmuş. Bu neyi gösterir? Kur'an'ın muhafaza edildiğini gösterir. Başka başka bir şeyin muhafaza edilmediğini göz söylemek için ayrı bir delile ihtiyaç var. Sünnet muhafaza edilmemiştir diyorsa biri bize onun delilini gösterecek. Buhari'deki şu hadis muhafaza edilmemiştir diyorsa bir adam bize onun delilini gösterecek. Ezberden böyle genellemeler yaparak filan bu iş olmaz.